Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim Bugün dersimizde işleyeceğimiz konu Gerçekten Ümmet-i Muhammed'i Büyüğüyle, küçüğüyle, alimiyle, cahiliyle, kadınıyla, erkeğiyle Ümmet-i Muhammed'i topyekün Bütün fertleriyle üzerine namaz farz olan bütün fertleriyle ilgilendiren bir konu. O da nedir? Sabah namazına vaktinde kalkamamamız bu bir musibet. Ama bu musibeti aleykümselamün ve Bu musibeti nasıl üzerimizden def ederiz? Birkaç tane Allah kısmet ederse mesele arz edip zikredeceğiz. Ondan sonra bunları uyguladığımızda Allah'ın izniyle bunları uygulayan kimseler ne yapacaklar? Çok rahat bir şekilde sabah namazını vaktinde kılacaklar. İnşallah güzel bir şekilde dinleyelim. Dinlediğimizi iyice ezberleyelim ondan sonra da hayatımıza tatbik edelim yani sadece ne olmasın burada dile gelip de maşallah barakallah çok güzel de dinledik Allah kabul etsin olmasın burada söylenilen her şeyi insanın tatbik etmesi lazım ki burada öğrendikleri ona fayda sağlasın evet şimdi muzdarip olduğumuz mesele Sabah namazına vaktinde kalkamama durumu. Ama öyle elimizde planlar, projeler, programlar üretmeliyiz ki Allah'ın izniyle şeytanın iğvasına nefsimize yenilmeyelim, sabah namazını vaktinde kılabilelim. Evet, Allah SubhanaHu ve teala kendisine tevhidle iman edilmesini ve tevhidle amel edilmesini emretmiş kullarına ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun O ma halaktul cinne vel inse ben insanları ve cinlileri yaratmadım illa yarattım ne için? liya'budun bana ibadet etsinler diye ama müfessirlerin babası İbn Abbas Anhüma, bu ayeti kerimedeki illa yabudun kelimesini illa liyuvahidun olarak ne yapıyor? Tefsir ediyor. Yani tevhid ederek bana ibadet etsinler. Tevhid ederek ibadet nasıl olur? Allah Azze ve Celle nasıl emrettiyse o şekilde uygulamakla. Azaltmamakla, çoğaltmamakla. İhlaslı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görüldüğü üzere sahabe-i kiramın radvanullahi teala aleyhi mecmain peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nasıl gördüler, nasıl uyguladılar? Kendi çocuklarına, kendilerinden sonra gelenlere nasıl bunu teslim ettiler? Ona uymakla. Evet. Demek ki önümüzde bir problem var. Problem nedir? Sabah namazına vaktinde kalkamamak, bu namazı vaktinde eda edememek. Problem varsa, problemin çözülmesi için bir de formülün olması lazım, öyle değil mi? Şimdi Allah kısmına ederse derse ne yapacağız? Bu formülleri sabah namazına vaktinde kalkabilmek için formülleri ne yapacağız? Sunacağız. Eğer bunlara... riayet edersek formülleri yerinde yerleştirir, uygulayabilirsek Allah'ın izniyle ne yapacağız? Zımba gibi sabah namazına kalkıp onu eda edeceğiz. Ama buradaki meseleleri duyduğumuz halde yine eski halimize devam edersek o zaman da Allah bilir sabah namazını ya vaktinden sonra kılacağız yahut da efendime söyleyeyim güneş doğduktan sonra uyanıp Kılmanın yollarını arayacağız. Evet, şimdi bu problemi çözmek için vazgeçilmez ve işi kökünden halledecek iki tane çare var. Bu çarenin iki ciheti var. Birincisi bu çarenin ilmi ciheti. Yani ilmen bileceğiz, bu çare neleri bize anlatıyor? Mana ve mahiyeti, mefhumu nedir? Bunun hususundaki bilgi nedir? Bunu öğreneceğiz. İkincisi de ameli ciheti yani pratiklik ciheti. Bunu göreceğiz inşallah. Şimdi ilmi taraf dedik, bilgiyle alakalı, efendim Kur'an ve sünnetten gelen verilerle alakalı dedik. Bu da iki kısma ayrılıyor. Şimdi bunu görürsek, birinci kısım, Kişinin işin ehemmiyetini kavramasında gizli. Eğer insan sabah namazının Allah katındaki değerini, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz katındaki değerini ve dinin katındaki hikmetini, kerametini öğrendiğinde ne yapacak? Buna hürmet gösterecek. Bu hikmeti, kerameti, fazileti kaçırmama hususunda bir başka meseleye de ihtiyaç var. Ama ilk önce sabah namazının değerini ölçmesi lazım, değerini bilmesi lazım, değerini öğrenmesi lazım. Evet, bu hususu bize bildiren hadis alimlerimiz var ama hepimizin elinin altında bulunan hadis kitaplarından deliller verelim ki isteyen ne yapabilsin gitsin bunu araştırsın şerhleriyle beraber okusun buradaki bilgi ve iman ciheti daha çok kalbine yerleşsin otursun otursun oturtsun yani Allah rahmet etsin İmam Müslim rahimehullah sahihinde İmam Tirmizi de rahmetullahi aleyh süneninde ne yapıyor? Şu hadisi bize zikrediyor. Eğer onlar rahimahumullah bunları gerçekten düzgün bir şekilde ince eleyip sık dokumadan bize getirmeselerdi biz bunları ne yapardık? Haberdar olamazdık. Yani bu ulemanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini toplama ve kendilerinden sonra gelecek olan kimselere aktarma cihetinden ne kadar sadıkane bir hayat sürdüklerini ne yapıyoruz? Bu hadisleri bugün okuduğumuzda görüyoruz. Allah Azze ve Celle onlara rahmet etsin, bize merhamet etsin, onlar bize şefaat yazsın. Evet kardeşlerim, şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sabah namazının... Ee, kerametini, hikmetini Allah ve kendisi katındaki değerini bize bildiriyor. Ne dedik biz? İlmi taraf dedik. Yani sabah namazının kıymetini bilmenin ilmi tarafı. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kim ki sabah namazını cemaatle kılarsa bütün gece namaz kılmış gibidir. Sübhanallah. Sabah namazını cemaatle kılan kimse demek ki bütün geceyi ne yapıyor? Nafile olarak namaz kılmış gibi kabul ediyor. Bir başka hadiste Resulullah böyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer kişi bilseydi o iki namazda neler var, hangi hikmetler, hangi kerametler, hangi faziletler, Hangi değerler var? Sürünerek dahi olsa ne yapardı? Sabah namazına ve yatsı namazına camiye, mescide, cemaate giderlerdi. Ahmet ibn Hanbel rahimahullah ne yapıyor bunu? Müsnedinde kaydetmiş. Bir de El Elbani rahimahullah sahihul camiada bunu ne yapıyor? Kaydetmiş 133 numarada. Yine i̇bn Mace rahimahullah. Şöyle bir hadisi <gülüyor> kaydetmiş. Kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. Yani korumasındadır. Kim sabah namazını kılarsa, Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir, korumasındadır. Tabarani Rahimahullah kaydetmiş bir hadis, bir başka hadis. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu orada kayıtlı. Allah Subhanahu ve Teala sizi himaye ettiğinden dolayı himayesinden ötürü sizden bir şey talep etmez. Allah'ın himayesine giriyorsun sabah namazını kılmakla. Emnü emanına giriyorsun ve hiçbir ücret ödemiyorsun. Şimdi bir devletten bir devlete giderken insan ne yapıyor? Pasaport alıyor, emnu eman içinde o devlette seyahat ediyor, öyle mi? Ve bu pasaportu alırken de yüzlerce, binlerce lira para veriyorsun. Tabi devletine göre, vizesine göre, bilmem nesine göre. Bak, o devletin emanında. Rahat rahat yaşayabilmek için, gezebilmek için para veriyorsun. Ama Rabbul Alemin Azze ve Celle'nin emni emanına giriyorsun sabah namazını kılmakla ve Allah Azze ve Celle bundan ötürü seni emni emanına aldı diye senden hiçbir şey istemiyor. Senden istediği sadece tevhidle beraber inanman, itikat tutman ve bunu amele dökmen. Evet. Yine Buhari'nin şerhi Fethul Bari'de kaydedildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Sizi gece ve gündüz ardarda arda devamlı şekilde takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında o melekler toplanırlar. Sizinle geceleyenler yani sizin gece ne yaptığınızı kontrol edip de sizin halinize muttali olan melekler göğe Allah subhanehu ve teala'nın katına ne yaparlar? Yükselirler. Allah subhanehu ve teala yarattığı bütün mahlukatın hallerini en ince noktasına kadar bildiği halde meleklere sorarlar. Demek ki Allah azze ve celle ne yapıyormuş? Konuşuyormuş kardeşler bakın. Orada ne yapmış? Meleklerle konuşuyormuş demek mütekellim. Allah Azze ve Celle başta da mütekellimdi, sonda da mütekellim, şimdi de mütekellim. Yani Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatının evveli yok, ahiri yok. Bazılarının dediği gibi Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la konuştu. Ayeti keimesini ne yapıyorlar? Vaklem Allah'e musa teklime, Musa Allah'la konuştu diyorlar, Hayır. Evet musa Allah'la konuştu Ama Allah özellikle musayla konuştu. Demek Allah Azze ve Celle mütekellim. Şimdi ne yapacağız? Hadislerden dersler çıkaracağız. Sadece hadisi efendime söyleyeyim üstün kör okuyup da bu buymuş maşallah deyip bırakmayacağız. Oradaki dersleri bize verilmiş olan, verilecek olan ince hikmetleri de öğrenmemiz lazım. Evet. <gülüyor> Allah Azze ve Celle her meseleyi en ince noktasına kadar bildiği halde kullarının yanından gelen meleklere sorar. Kullarımı ne hal üzere bıraktınız der. Evet. Melekler de derler ki Ya Rabbi biz onları onlar namaz kılarlar oldukları halde terk ettik. Ve onlara gittiğimiz zamanda da Ne yapıyorlar şimdi melekler? E, nöbet değiştiriyorlar. Onları namaz kılar şekilde bulduk. Ne zaman değişiyor melekler? Amanın. Sabahleyin ve ikindi vaktinde değişiyor sabahleyin ve ikindi vaktinde ikindi zamanında demek namaz kılarken nöbeti alıyorlar öğle namazı var buna muttali oluyorlar ondan sonra onlar Allah azze ve celle ikinde çıkınca ne yapıyor namaz kılarken terk ettik e ikindi vaktinde nöbeti devralan melaike ne yapıyor yine seni namaz kılarken görüyor akşam namazını kılarken görüyor yatsı namazını kılarken görüyor ta sabah namazında Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükselinceye kadar evet kardeşler melekler bize şahadette bulunacaklar ki eğer biz yatsı ve sabah namazını vaktinde düzgün bir şekilde kılarsak yarabbim bunlar namaz kılarken bıraktık ee neticesinde Allah Azze ve Celle'nin merhametini yapacak gelecek Allah Azze ve Celle'nin cenneti gelecek evet yani bu ne demek Kişi sabah ve yatsı namazında cemaatte oluyorsa, ibadette oluyorsa meleklerin sözüyle devamlı şekilde ibadet ederler halde bıraktık onları. Çünkü sabah namazını kılan adam öğle namazını haydi haydi kılar. Öğle namazını kılan adam ikindiyi haydi haydi kılar. İkindiyi kılan... Akşamı haydi haydi kılar. Zaten adam ne yapıyordu? Yatsı namazını kılıyor. Demek ki gününün bütün vaktinde Allah'la Azze ve Celle hemhal olup onu zikrediyor, ona iman ediyor, ona ibadet ettiğini ne yapıyor? Bizzat göstermiş oluyor. Evet. Şimdi bir başka rivayet var. Ebu Nuaym rahimahullah el hilyede. Bunu bildiriyor. El-Elbani de rahimahullah Silisilatü ehadithi sahiha isimli kitabında bunu ne yapmış? 1566 numarada kaydetmiş. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah azza ve celle'nin indinde bakın kardeşler dikkat edin şimdi iki tane fazilet ne yapıyor bir hadiste belirtiliyor. Allah azza ve celle'nin indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır. Cuma günü müminin haftalık bayramı. O ayrı bir şey. Ama cuma gününün sabah namazında kılınan namaz Allah indinde en faziletli olan namazlardan bir tanesi. Yine Fetihü'l-Bari'de kayıtlandığı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Kim iki Bürde'yi kılarsa cennete girer." Ya Resulallah, iki Bürde'den kasıt nedir diye hemen ne yapıyorsa Habeş-i soruyor. Neden? Cennete gitmenin sebeplerini, vesilelerini arıyor. Resulullah Aleyhisselatü da ne buyuruyor? İki birdeden kasıt sabah ve ikindi namazıdır. Neden? Çünkü melekler ne yapıyor? Bu namazlarda, bu namazlar durumunda muttali olup da Allah Azze ve Celle'ye kulların ibadet ve taat esnasında bırakılıp kendilerine, kendisine Yükseldiğini ve bu şekilde de nöbet değişimi olduğunu ne yapıyorlar? Bildiriyorlar. Evet. Şimdi burası neydi kardeşler? İlim durumuydu, bilgi durumuydu. Öğretti mi Resulullah aleyhissalatü vesselam sabah namazının hikmetini, kerametini, Allah ve Resulü katında ne kadar mükerrem olduğunu şimdi öğretti. İkinci kısma gelince, ikinci kısma gelince, Müslüman sabah namazını kaçırmanın tehlikesini bilmesi lazım. Bak kerameti öğrendik, kazancı öğrendik. Kaybedersek, kaçırırsak namazı vaktinde kılmazsak onu da öğrenmeliyiz ki neler kaçırıyoruz. Neyle karşı karşıya geliyoruz. Evet, şimdi okuyacağımız hadislerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu tehlikenin ne olduğunu bize ne yapıyor? Haber veriyor, bize bildiriyor. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam, münafık olan kimseye en ağır gelen namaz, sabah ve yatsı namazıdır. Hadi. Demek ki münafık kişi ne yapamazmış? Sabah ve yatsı namazını vaktinde kılamazmış. Bir adam baksın bakalım şimdi kendine ölçsün. Yani bizim iman, imani durumumuz, ameli durumumuz, takva durumumuzun ölçüsü, ayarı nedir? Neyle ölçülür? Kur'an ve sünneti hayatımıza tatbik etmekle. Ölçelim bakalım şimdi. Münafıklıktan hangi pay var bizde? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Mesela Peygamber Efendimiz de vesselam açıklıyor münafığın alametini. Konuştuğunda diyor yalan söyler. Vaad ettiğinde diyor tutmaz. Emanet edildiğinde riayet etmez. Bir başka zamanda dördüncü bir meseleyi vasfı sayıyor. Ve iza hasama gader. Hasım olduğunda gaddar eder. Yani bir çekişme olur, hemen ne yapar? Kötülük dokundurmak ister. E dün benden iyilik gördüm, ben melaike gibi bir adamdım. Bugün de ne yapmadım? İyiliği gösteremedim sana. Yahut da insanlık icabı, bir kötülük sana bulundurdum, dokundurdum. Hemen neden? Bana ne yapmak istiyorsun? Kötülük dokundurmak istiyorsun. Bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dilinden münafıkların alametleri, sadece bunlar değil, sabah namazına ve yatsı namazına, Vaktinde gelememek, vaktinde kılamamak da neymiş? Münafıklık alametiymiş. Allah subhanehu ve teala cümlemizi bu kötü alametlerden, kötü vasıflardan ee, muhafaza buyursun, bize hidayet etsin. Hidayet yollarını Resulullah Aleyhisselam göstermiş, o hidayet yollarını görüp ittiba etmeyi bize nasip etsin. Evet. Abdullah i̇bn radıyallahu anhuma şöyle diyor. Yatsı ve sabah namazında göremediğimiz bir adam için onun hakkında iyi düşünmezdik, kötü düşünürdük. Nasıl kötü düşünüyorlardı onun hakkında? Tabarani El-Mu'camul Kebir'de bunu ne yapıyor, zikrediyor 12. cilt 271. sayfada. <gülüyor> kötü zanda bulunmak ancak şu şekilde olabiliyor. Ya diyorsun ki bu adam hastadır, bir işi vardır, başına bir bela ve musibet gelmiştir. Onun için gelmedi. Yahut da bu adamda artık fıskı fucur alametleri belirdi, göründü de bu adam onun için ne yapamıyor? Sabah namazına, yatsı namazına gelemiyor. Öyle mi? İki tane. Ya başında bir musibet var ya ota fıskı fücurdan dolayı. Hadi üçüncüyü bulun. Üçüncü yok. Evet kardeşler <gülüyor> neden şimdi sabah ve yatsı namazı sabah ve yatsı namazı deniyor? Çünkü sabah namazında kişi evinde istirahat ediyor. Yatsı namazında da evinde tarlasından bağından bahçesinden geldi o da istirahat ediyor. Demek ki yatsı namazında ne yapmıyor? İstirahatını bozup camiye gelmiyor. Yahut da e eğer evi camiye uzaksa herhangi bir meseleden dolayı camiye gidemeyecek durumu varsa en azından ne yapacak? Ailesi efradıyla yatsı namazını cemaatle kılacak, sabah namazını cemaatle kılacak bir müşküleden dolayı gidemiyorsa. Demek ki bu insan ne yapmıyor? Kendi rahatı için Allah Azze ve Celle'nin emrini ve Resulü'nün sünnetini uygulamıyor. Bu nedir? Fısk'tır bu. Fucurdur bu. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sabah namazını kaçırmanın tehlikesine işaret eden hadislerden bir tanesi de Yine Müslimde geçiyor. Kim sabah namazını eda ederse o Allah Subhanahu ve Taala'nın himayesine, emniyetine, emanına girer. Allah Subhanahu ve Taala zimmetinden, himayesinden ve emanından dolayı sizden bir şey talep etmez. Kim ki Allah Subhanahu ve Taala'nın Himayesinden, zimmetinden ve emanından bir şeyle çıkmak isterse Yani bir ibadeti, taatı terk ederek çıkmak isterse, çıkarsa Yaptığı iş ona yetişir, kifayet eder, çıkar Onlara o hayırlı amelleri terk ederek Ne zaman kişi hayırlı amelleri terk ederse Yüzüstü cehennem ateşine atılır Neymiş kardeşler? Namazı kılmamak hele hele yatsı namazını ve sabah namazını vaktinde kılmamak ne yapıyormuş? Tevbe edilmediği müddetçe kişinin kendisini sıratı müstekime sevk etmediği müddetçe bu iki namazın ehemmiyetini bilip ona göre uygulama tutmadığı müddetçe cehennemden kurtuluş yokmuş. Evet şimdi bu iki kısım bilgiyi ne yaptık verdik. Bir Müslüman bu iki bilgiyi önemli bilgiyi duyduktan sonra eğer yatsı namazını ve sabah namazını kaçırıyorsa ki öğlen namazını herkes kılıyor çünkü öğlen namazı normalde uyanık ikindi namazında akşam namazında herkes uyanık yani herkesin gaflette olabileceği İki namazı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam özellikle zikrediyor. Neden? Çünkü sahir vakitlerde bunlar gündüz namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı insanlar ayakta. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kişilerin uyuyup da gaflet içinde olabilecekleri durumları göz önünde bulundurup bize ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Şimdi bunları göz önünde göz önünde bulunduran bir Müslüman İhtimam göstermesi lazım değil mi? Bu iki vakte. Ve kalbini yakması lazım. Eğer daha önce herhangi bir sebepten dolayı namazları geçirdiyse o kişinin kalbinin sıkıntıya girmesi lazım. Kalbinin ferahlaması için de çareler araması lazım. Bakalım şimdi o çareler neymiş? Şimdi Allah subhane ve teala bir şeyi emreder. Ama onu icra ve ifa edecek olan kullara en ince noktasına durumuna kadar da hallerine göre kolaylıkları arz eder. Namazda Allahu Ekber deyip ayakta durmak yani kıyamda durmak farz. Ama kardeşim adam felçli. O ne yapmayacak? Ayakta durmayacak. Adamın efendime söyleyeyim ayakta durma mecali yok. Bir hastalığı var. O adam ne yapacak? Oturarak, yan yatarak istediği gibi durarak kılacak. Ne var bak? Namazın şeklinde, şemailinde, farzlarında ne var? Kolaylık var. Ama namaz kılmamak yok. Aklı başındaysa, başını oynatır derecede muktedirse imayla kılacak, yine kılacak. Gözümüzden Salihli'de ne yaptık? Ameliyat olduk. Doktor dedi ki tereciye tere satmayayım ama secde dedi edersen ruku eder. Kalbinden kafanı daha aşağıya eğersen şu anda dedi dikişler patlar, kan kılcal damarlara hücum eder. Gözünü dedi ne yaparsın kaybedersin. Dedim sağ ol Allah razı olsun. Biz dedim böyle bir mesele başımıza geleceğinden ötürü gözünden hasta olan ameliyat olan kişi nasıl namaz kılar nasıl abdest alır bunu en azından ne yaptık inceledik buraya öyle geldik. Kardeşler bakın bizim başımıza gelen bela ve musibetlerden bir tanesi de bela ve musibet bize geldiği zaman çare arıyoruz. Kardeşim bela ve musibet gelmeden çare ara. Nasreddin hocayı Allah rahmet etsin getirmişler bir tane öküz haşa hürmetinizden. Kocaman bir e, küpün içine öküz küpün içindeki yemleri yiyebilmek için sokmuş kafasını boynuzları ne yapmış küpün içine e, girmiş. Çıkaramıyor bir türlü hayvan. Oraya yapmışlar, buraya yapmışlar, bir türlü çare bulamamışlar demişler ki ya bu hoca bunun arapçası var, çorapçası var, İngiltereci şeyi var, bilmem neyi var, şu su var, bu su var. Adam biliyor yani hadi so diye alıp götürüyorlar. Mubarak bakıyor sağana soluna. O da çıkaramıyor. Valla diyor bu çıkmayacak. Kesin diyor öküzün kafasını. Çat öküzün kafasını kesiyorlar. Pat, öküzün kafa ne yapıyor? Küpün içine düşüyor. Gene çıkmıyor. Bu sefer ne diyor? Kırın diyor küpü Şimdi küp kırılınca pın ediyor öküzün sahibinin. Ya diyor hocam diyor öküzün kafasını kesmeden diyor küpü kırsaydın diyor olmaz mıydı? Vallahi diyor, aklıma gelmedi. O zaman diyor söyleseydin diyor kırdım diyor öküp. Böyle olmuş kıymeti yok. Musibet bize çatmadan, bela gelip kapımıza dayanmadan biz ne yapacağız? Böyle bir belayla, musibetle karşı karşıya geldiğimizde davranışımız nasıl olacak? Şimdi bu musibet bizim başımızda mı? Sabah namazını kılamama musibeti başımızda. Ha, o zaman ne yapacağız? Bu sabah namazını nasıl zamanında, vaktinde kılabileceğiz? Onun çaresini arayacağız. Namaz kalk kaçmış. Sabahleyin efendime söyleyeyim. Ne yapmışsın? Bir uyanmışsın. Oo, güneş efendime söyleyeyim çıkmış ayyuka. E ne yapalım? E gözün baksın. Ne yaparsan yapardık bundan sonra. Namaz kaçtı zaten. Nasırtlı hocanın öküzünün küpün içine düşen kafası gibi olmasın. Evet. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edeceğimiz hususlar var. Eğer bu hususlara dikkat edersek Allah'ın izniyle sabah namazını kaçırmayacağız. Garanti veriyorum size. Ama dikkat edelim. Yani bunlardan bir tanesini, birkaç tanesini ne yapalım? Tatbik edelim. Bak nasıl sabah namazına kalkacağız vaktinde. Evet. Şimdi dikkat edeceğimiz hususlar ve uygulayacağımız adımlar sırasıyla şöyle. İlk önce erken uyumak. Kişinin sabah namazına vaktinde kalkması için en büyük yardımcı kişinin yatsı namazını kıldıktan sonra malayaniye yani boş işlere dalmadan erkek erkenden uyuması. Sabah namazına kalkabilmenin en güzel Çaresi, En kolay çaresi. Neden kalkamaz insan sabah namazına? Yorulduğu için kalkamaz. E sen 7 saat 8 saat uykunu alırsan ne yaparsın? Sabah namazına da kalkarsın. Eğer kalbinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etme duygusu varsa teheccüd namazına bile kalkarsın. Ama biz şimdi teheccüd namazını geçtik. Neden geçtik? Ya musibet farzları kaçırıyoruz. Yani musibet büyük bir bela. Başımızda var. Farzları kaçırıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bu musibeti başımızdan def etmemiz lazım. Nasıl def ederiz? Yatsı namazını kıldıktan sonra erkenden yatmakla. Evet, sahih olan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsıdan sonra da hoş eee sonra da konuşmayı hoş görmüyordu. Neden yatsıdan önce uyumayı hoş görmüyordu? Yatsıdan sonra da konuşup da ayakta olup Boş boşuna zamanı öldürmeyi de hoş görmüyordu. Kardeşim sen akşam namazını kıldıktan sonra yatarsan, çünkü yorulmuşsun. Ne yaparsın? Akşam namazını kıldın zaten. Yatsıyı geçirirsin. O yorgunluk sana ne yapar? Ta sabah namazına kadar sirayet eder. Çünkü uyku uykuyu getirir. Hani diyorlar ya para parayı getirir diye. Uyku da uykuyu getiriyor. Akşam namazından sonra uyursan sabah namazına kadar uyanmama durumu var. Yatsı namazından sonra da uyanık kalırsan yorgun düşmen var. Yorgun düşersin, yorgun düşersin. Bu sefer sabah namazının vaktine yaklaştığında uyursun yine kaçırırsın. Çünkü şeytan gibi ilim sahibi yok. Şeytan Allameh. En çok o biliyor. İnsanların efendime söyleyeyim nasıl tavlanacağını, nasıl e, günaha sokulacağını, nasıl ibadetten, taattan ayrılaca ayrılacağını o biliyor. Herkese göre başka bir neyi var onun? Taktiği var. Herkese göre. Sadece şeytanın elinden peygamberler kurtulmuş. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla. He. Eğer biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiklerine tabi olursak müçtehid imamlarımızın Rahimahumullah Kur'an'dan ve sünnetten istinbatla çıkarmış olduğu meseleleri göz önünde bulundurup da hayata tatbik edersek şeytanın tuzaklarında ne yaparız? Kurtulmuş oluruz. Evet. Kardeşlerim, yalnız yatsı namazını kıldıktan sonra ulema ne yapmış? Habisleri göz önünde bulundurmuş, Kur'an'ı göz önünde bulundurmuş. Kimlerin uyumayabilir olduğunu, uyumayacağını, kimlerin ayakta kalabileceğini ne yapmışlar? Adeta çizelge halinde bize bildirmişler. İnsanların hayrına olan fikir alışverişinin yapıldığı durumlarda, toplantılarda. Öyle ya, devlet işini konuşursun, köy işini konuşursun, millet işini konuşursun. Bu şekilde milletin hayrına olan konuşmaları yapmak için kişi ne yapabilir? Yatsı namazından sonra ayakta olabilir, kalabilir. İlmi müzakereler yapmak. Talebe hocasından ne yaptı? Gündüz öğrendi. Yatsı namazından sonra da arkadaşlarıyla müzakere yapabilir. Yahut da alimlere bir e, soru sorulmuştur. O soru, Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmayan bir meseledir. Bunun durumu nedir? Buna yaklaşımımız nasıl olacak diye ulema ne yapar? Bunun hususunda ayetleri göz önünde bulundurur, hadisleri göz önünde bulundurur, zamanı, zemini göz önünde bulundurur, içtihat eder, ne yapar? Bunu bir hükme bağlamaya çalışır. Böyle ilmi bir müzakerede de bulunan ulema ne yapar? Ayakta olabilir. Ondan sonra salihlerin hayatlarını ve sahabenin menkıbelerini Neden? Çünkü biz sahabe-i kiramın yapmış olduğu hayırlı davranışları öğrenirsek, çocuklarımıza öğretirsek, onlar bize numune olduğu için onları kendimize ne yaparız? Standart olarak. Onlar da insandı, melayke değildi, cin değildi sahabe-i kiram. Bizi gibi insanlardı. Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz diye. Onları kendimize örnek alma babından ne yapabiliriz? Onların hayatlarını okuyabiliriz. Ondan sonra kişinin bir yerden uzak bir yerden misafiri gelebilir. Misafiriyle e, konuşur, dertleşir. Acaba neden geldi misafir? Bir ihtiyacı mı var? Bir efendime söyleyeyim e, durumu mu var ki geldi? Bunu konuşabilir. Ondan sonra... Kişiler mallarını ve canlarını korumak için konuşma yapabilirler. Yani bir insan, bir insan haram olmayan, günah olmayan bir mesele ile ne yapar? İlgilendiğinden dolayı, hem maddi hem manevi şekilde kendisine menfaati dokunacak olan işleri uyguladığından dolayı yatsı namazından sonra ne yapmayabilir, uyumayabilir. Ama bugün Subhanallah. Bir bakıyoruz hepimizin el evinde ne var? Bilgisayar var. Pıt, pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Adam ne yapıyor? Mesajlaşıyor, yazıyor, bilmem ne yapıyor. Efendime söyleyeyim, orada surf yapıyor, burada bilmem ne yapıyor. Müzik dinliyor, topa bakıyor, bilmem efendime söyleyeyim, film seyrediyor. Bir bakmışsın ki sabah namazına bir buçuk saat kalmış gözlerinde efendim, her birisinin ne var? Altı okka var, şeytan ne yapmış gelmiş burnuna işemiş, kulağına işemiş. Subhanallah adam ne yapıyor? Uyuyor. Vallahi top patlatsana uyanmıyor. Top patlatsan uyanmıyor. Zaten şeytanın işi buydu. Kandık mı? Kandık. Neyle kandık? Kandık. Fuzuli işlerle uğraşmakla kaldık. Evet. Adam bilgisayarın başına oturmuş, müzik dinliyor. Ondan sonra Allah diyor affetsin diyor. Sabah namazına kalkamadım, boynu devrilsin senin. <gülüyor> Sen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinleseydin, yatsı namazından sonra hemen uyusaydın, müzik dinlemeseydin, şeytan gelip de seni uyutacak mıydı? 8 saattan sonra, 10 saattan sonra gelse şeytan ayağında salla size ne uyumayacaksın zaten. Neden? Çünkü ihtiyacın yok. Evet kardeşler, bu şekilde eğer biz tutar da şeytanın iğvalarına, nefsu emmarenin iğvalarına kanarsak, sabah namazında kaçırırız, öğle namazında kaçırırız. <gülüyor> evet kardeşler, uyumadan önce abdestli olmaya ve yatak zikirlerini okumaya gayret gösterelim ki bunlar sabah namazına kalkmamıza ne yapsın yardımcı olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yatağa yatacağı zaman dua ederdi. Bu duayı biz ne yapıyoruz? Bukhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de bulabiliyoruz. Dua şöyle. Bismike Allahumma ahya ve emut. Bismike Allahumma ahya ve emut. Ne demek? Ey Allah'ım senin isminle, Bismike Allahumma. Senin isminle ölürüm ve dirilirim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam uykuyu ölüme benzetiyor, dirilmeyi de tekrar uyanmayı da dirilmeye benzetiyor. Ne kadar güzel bir benzetme. Sahabe-i kiram da ne yapıyordu? Yatakta yatarken eğer sağa döndüğünde, sola döndüğünde, uyandığında, hani insan uyanır da sağa sola döner. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yoktur ancak güç ve kuvvet Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Evet, ne yapmış şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Yatağa girmeden önce Allah Azze ve Celle'ye sığınmış sabah namazına vaktinde kalkabilmek için ondan medet dilemiş. Dilemiş mi? Dilemiş. İşte burada. Evet. Şimdi ne yapalım? Devam edelim. Sabah namazını kalkmakta istekli ve azimli olmak. Bu niyetinde de sadık olmak. Şimdi sabah namazına kalkmak için istekli olacaksın, azimli olacaksın. E Allah selamet versin sabah namazına kalkamadım. Ulan ne yaptın da kalkamadın sabah namazına? Saatin zilini kurdun mu? Kurmadın. Geldi arkadaşın seni dürttü. Hey Ahmet Mehmet kalk sabah namazına. <gülüyor> <gülüyor> adama tuttun sövdün. Adama yumruk atmaş ettin. E oğlum sen sabah namazına kalkmak için gayret sarf etmedin. Niyetin yok ki senin sabah namazına kalkmaya. Allah bu niyetinden ötürü salim, salih ve sadık niyetinden ötürü seni ne yapsın uyandırsın. Öyle değil. Eğer sen amelin bozuksa İtikadın bozuksa yani sabah namazı buradaki itikatten kasıt sabah namazına ya Subhanallah adam uyandı olen, ne var bir baktı saate bir saat daha var. Hadi hadi on dakika daha hadi hadi on dakika daha o zaman şeytan ne yapıyor bir battaniye bir yorgan üstüne hadi on beş dakika daha hadi kırk beş dakika daha ana bir bakıyorsun Sübhanallah bir saat olmuş sabah namazı geçeli güneş doğalı. Ondan sonra da, e hocam nasıl yapmam lazım? Oğlum nasıl yaparsan yap bundan sonra. Ha, onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eskazara, yani bütün meseleleri göz önünde bulundurdun, önlemleri aldın da Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? Uyandırmadı, o ayrı bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hususunda yani bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Yani her türlü önlemi aldığı halde uyanamayan kişinin nasıl davranacağına dair ne var? Rivayetler de var. Onlar da gelecek zamanı geldiğinde. Evet. Onun için ne yapacaksın? Ee, sabah namazına kalkma hususunda azimli ve istekli olacaksın. Önlem alacaksın. Kardeşim Önlem almanın çeşitli yolları vardır, çeşitli durumları vardır. Bugün herkesin neyi var? iPhone'u var, Pi'fon'u var neyse işte bir şeycikleri var yani. Telefonu var bilmem neyi var. Şimdi ne yapıyorsun? Yazdırıyorsun efendime söyleyeyim beni sabah namazında şu vakitte kaldırıp zil çalıyor seni kaldırıyorlar. Halbuki 3-5 lira alıyorlar ama alsın ne olacak sen sabah namazına kalkıyorsun. Çalar saatler var, çalmaz saatler var, adamın yanında arkadaşı var. Öyle değil mi? Yani herkes kendine göre ne yapacak? Bir yöntem bulacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen yöntemi arama. Yöntem gösteren adamın. Sözüne kulak verme. Ondan sonra tuh tuh tuh tuh tuh sabah namazı kaçtı. Oğlum öyle namazı bile kaçar sen böyle uyursan. Evet. Şimdi bir de kardeşler. Kişi sabahleyin uyanır uyanmaz Allah Subhanahu ve Teala'yı zikredecek. Azze ve Celle'yi zikrettiği zaman şeytan ne yapar? Onun yanından kaçar. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şeytan diyor geceleyin gelir kişinin burnuna ve kulağına diyor. Böyle der, işer. Ondan sonra üç tane de diyor düğüm düğümler sıkı sıkıya çözülmesin diye. Sen birincide Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğinde düğümün biri çözülür. İkinciye kalkıp abdest aldığında çözülür. Üçüncü düğüm ne zaman çözülüyor? Sabah namazının sünnetini kılınca. Bakın yalnız burada bir eksik var ha bir gedik var. Sabah namazının sünnetini kılınca. Üçüncü düğüm az bir şekilde çözülüyor. Tabii neden böyle söylüyoruz? Çünkü bir başka hadise müracaat edip bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapmış? Birazcık yaslanmış kolunun üzerine. Bir dakika o gelecek. O gelecek. Sen şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere sabah namazını kıldıktan sonra Uyumak, yaslanmak, sünnettir deyip de horul horul uyursan şeytan zil takar oynar. Sabah namazın sünnetini kıldırdım, kandırdım farzı ne yaptım? Geçirttiğim diye. Maskarası olsun şeytanın. Ve şeytan artık yedi köşe olur, sekiz köşe olur, dokuz köşe olur. Köşeden köşeye ne yapar? Değişir. Evet. Ne yapacak? Üçüncü düğümü de sünneti kılacak. Hafif yaslanacak ama uyumak için değil. Gece namaza kalktı birazcık vücudunda sıkıntı hissetti ya o sıkıntıyı giderebilmek için. Ama neden? Rasulullah aleyhisselam ne yapıyordu? Yüz ayetle 60 ayet okuyordu. Sabah namazının farzında. Sen kaç ayet okuyorsun? اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ mübarek. Sen sünneti işliyorsun, yatıyorsun. Ama ne yapmıyorsun? Yarım sayfa, bir sayfa okumuyorsun. E hani sünnet? Ha, işimize geldiği yerde sünnet. Allah mübarek etsin. Allah mübarek etmez böylesini. İşine geldiği yerde sünnet. İşine geldiği yerde efendime söyleyeyim. Kıvırmak böyle iş olmaz. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uykuya yattığında ne yapıyordu? Bir dua okuyordu yatarken. Kalktığında da bir dua okuyor. Neydi o uykuya yatarken olan okuduğu dua? Evet. Hadi bakalım. Bismillahümme ahya ve umut. Bismillahümme ahya ve umut. Allah razı olsun. Güzel. Arkadaşlar, ya bak bunlar tekerleme gibi. Basit olan şeyler. Ama Allah'ın izniyle çok büyük fazilete erdirecek olan meseleler. İnşallah bunu da ezberleyin. O neydi? Yatağa yatarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu duaydı. Bu da şimdi... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyanınca okuduğu dua bakalım bu dua neredeymiş Bukhari'de Müslim'de ve Tirmizi'de bulabileceğimiz bir rivayetmiş bu. Sahih bir hadis Elhamdülillahillazi <gülüyor> evet söyleyin Elhamdülillahillazi Ahyana Ahyana Ba'de ma amatana بعدما أماتنا وإليه النشور Vallahi ezberlememek için enbesir olmak lazım. Siz elhamdülillah hepiniz cin fikirlisiniz. Zaten elhamdülillah Abdullah Hocanın Guraba Yayın Evi ne yapmış? Hasnul Müslim diye bunu çıkarmış. Sabah akşam zikirleri Adı altında da ne yapmışlar? Sırf sabah ve akşam zikirlerini ihtiva eden küçük bir kitapçık haline getirmişler. Ve her şeyden önemlisi herkes okusun, öğrensin, uygulasın diye meccanen dağıtıyorlar. Yahu kardeşim bu kitapçığı küçük bir naylonla kaplayın, cebinizde taşıyın. Sabahleyin oku, akşamleyin oku. Zaten 3-5 defa insan okuduğunda ne yapacak? Allah'ın izniyle ezberleyecek. Yani ezberlememek için iki mesele var. Ya ezberlememek için çalışmak var, kulak ardı yapmak var ya da embesil olmak var. E embesil olmadığımıza göre, aptal olmadığımıza göre ne kaldı geriye? Kulak ardı yapıp da tembelliğimiz kaldı. Allah bu tembelliği alsın bizim üstümüzden. Yoruldunuz mu? Devam edeyim mi yoksa? Biraz daha şe şetsin mi? <gülüyor> evet. Ebu Hurayra radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan onun burnunun içinde geceler. Bukhari'de, Müslim'de, nesaide Bulabileceğimiz bir hadis. Ne zaman sümkürecek ama? Hemen kalkarken yapıp da okka gibi çıkarmayacak dışarıya. Bunu da bilmek lazım yani. Ne zaman sümkürecek? Ne zaman sümkürecek? Abdest alırken. Birinci neydi? Birinci düğüm neyle? Çözülüyordu. Allah Azze ve, Allah Azze ve zikretmekle ikinci neyle? ne zaman çözülüyordu? Abdest, Abdest esnasında. Demek ki ne yapacak insan? Üç defa sümkürecek. O nemrut oradan ne yapsın? Maddi ve manevi şekilde gitsin. Evet. Ya Allah. In. Şimdi sabah namazına vaktinde kalkabilmek için kişinin başkalarından yardım istemesi bakın sadece Allah'ın üstesinden gelebileceği işlerde Allah'tan gayrından yardım istemek caiz değil bu şirktir ama burada ne yapabilir? Sabah namazına kalkabilmek için Müslüman, Müslüman kardeşinden yardım isteyebilir. Şimdi çıkmış bir embesilin birisi. Allah'tan diyor, gayrından diyor, yardım istiyorsanız ya diyor, doktordan istiyorsun, karıdan istiyorsun diyor, ekmekçiden istiyorsun. Ulan oğlum, doktordan istiyorsam doktorun elinde ne var? Bir reçete var, işte burnu akıyor, gözü akıyor, dişi ağrıyor, bilmem neresi ağrıyor. Bunlar bilinen şeyler, o hap küp. İlaç ona iyi geliyor. Doktor da bunu biliyor, yazıyor, içiyorsun Allah'ın izniyle. Allah o ilacı hapa, şuruba şifa yetkisi koyuyor, şifa etme imkanı koyuyor, şifa veriyor. Neden dişin ağrıyınca göz hapı içmiyorsun? İçsen dahi dişin ağrıdığında göz hapı içsen dahi ne yapmıyor? Uyumuyor, tutmuyor. O da hap, bu da hap. Allah ona o neyi koymamış? Şifayı koymamış. Ha, şimdi biz burada ne istiyoruz? Karşımızdaki arkadaştan yardım istiyoruz. Ne diyoruz? Ya sen kendin kalkıyorsun. Senin maşallah barakallah uykunsak sivrisinek vızıldasa sen uyuyorsun. Ama davul çalsalar, ayağımdan sürseler uyunamıyor mu ya? Uyanamıyor. Beni lütfen ne yapar? Dur dersen ne? Hey Talha kalk. Sabah namazının vakti geldi dersen, bu şekilde yardım istersen. Bu istenecek olan bir yardım. Çünkü adam yapabiliyor, muktedir olabiliyor. Söyle bakalım o mübarek bildiğin kimselere yalvar bakalım sabahleyin beni 20 dakika önce, yarım saat önce güneşten uyandır bakalım seni duyurup da uyandırabiliyorlar mı? Ama yanındaki arkadaş uyandırıyor. Şimdi kardeşler Başkalarından yardım istemek dedik. Bu caiz. Herkes içinde bulunduğu duruma göre nasıl yardım isteyecek bunu kendisi ayarlayacak. Herhangi bir şekilde. Kendisi üretecek yani, üretken olacak. Elhamdülillah biz küçükken Tevfik Efendi vardı bizim mahallemizde. Kendi evladı gibi bizi severdi. Allah'a yemin olsun ben de ne yapardım? Diğer talebelerle beraber babamızdan daha fazla severdik. Tevfik efendi. Yi. Ama ne yapıyordu? Bizi yediriyordu, içiriyordu, harçlık veriyordu, hoş tutuyordu bizi. Onun arkasında sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını kılıyorduk. Ama 13-14 yaşında çocukuz o zaman. Saat var, babamın odasında. Öyle herkesin kolunda saat, maat. Şimdi o herkes de iPhone'lar, bilmem ne o. Herkesin cebinde, efendim mesela kasasında, kesesinde bir sürü bilmem ilim, bilim, teknik, fenle alakalı meseleler ve teknik aletler. Bundan 35 sene önce, 40 sene önce yoktu bunlar piyasada o kadar. Bir, ad, bir evde bir tane çıngıraklı saat vardı. O da babanın evinde duruyordu, babanın odasına duruyordu. Biz ne yaptık? Parmağımıza bir ip bağladık. Dışarıya pencereden bir delik çiviyle ipi geçirdik oradan. Bir tane çivi ipi rüzgar alıp götürmesin diye yan taraftan salladık. Eğer ben önce kalkarsam, Abdullah'ın kafasını gidip ne yapıyordum? Çekiyordum, parmaktan çekiyordu, uyanıyordu. Eğer benden önce Abdullah uyanırsa, kulaklar ışınlasın o arkadaşına Allah hidayet versin. Ne yapıyordu? O gelip asılıyordu. Beraberce kalkıp camiye gidiyorduk. Bak çocukuz daha, 13-14 yaşında çocukuz ama böyle bir ne yaptık? Çare bulduk sabah namazına Tevfik Efendi'nin... Arkasına Sarabat Camisi'ne gitme hususunda. Bugün de insanlar ne yaparlar? Kendilerine en uygun şekilde bir yardım isteme şekli, stili üretebilirler. Çünkü Allah subhanehu ve teala وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا buyuruyor. Takvada ve iyilikte birbirinizle yardımlaşınız. Şöyle yapın, böyle yapın demiyor Allah. Bak önü açık. İstediğin gibi yardımlar, Ama yardımlar. Evet. Asır suresini herkes biliyor. Yardımlaşma hususunda. Ne yapıyoruz? Asır suresini devamlı şekilde okuyoruz namazlarda. Çünkü kısa diye onu okuyoruz. Ama manasını belki bilmiyoruz. Fakat Allah Azze ve Celle bu mübarek ee, Sureyi Cellede bakın ne buyuruyor. Asra yemin olsun ki insanlar husrandadır yani insan cinsi kusurandadır. Ancak iman edip, Salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Bunlar ne de değil? Kusuranda değil. Şimdi hak nedir? Sabır nedir? Hak Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği sabır da başa gelen musibetlere sabretmek ve ibadetleri, taatları icra ve ifa ederken karşılaşılan müşkilelere sabrederek o ibadeti ne yapmak? Yerine getirmek. Ha? Evet. Ne yapar? Kişi eşinden yardım isteyebilir. Allah için sen uyandın beni de uyar diye. Kendi çoluğuna, çocuğuna da kişinin ne yapması lazım? "Vemur ehleke bis-salah vestabir aleha." Allah buyuruyor cenneshanu. Taha suresi 132. ayeti kerimede. Ehline çocuğuna çocuğuna <gülüyor> namazı emret ve sabir aleyha kendinde ona ısrarlı ol. E kardeşim sen çocuğuna diyorsun lan kalktın mı sabah namazına kalkamadım baba oğlum o çocuk senden kalktığını görmedi ki sen kötü örnek oldun. Ama ne yapıyorsun? işte ayeti kerime böyle dedi ya. Ve emur ehlek bis salah. Namazla ehline ne yap? Emret. Emrettin. E oğlum bu ayeti kerimenin bir de gerisi var. Vestabir aleyha. Kendin ona ısrarlı ol. Çocuk senden görmezse sabah namazına kalkmayı. Anne kalkmadı, baba kalkmadı. Neden kalksın çocuk? Öyle değil mi? Sen ne yapıyorsun çocuğa? Kötü örnek oluyorsun yalan söyleyerek. Tak tak tak kapı çalınıyor. Bakıyorsun kapının deliğinden. Kim geldi? Hasan Efendi. Oo, Hasan Efendi'ye bizim borcumuz var. Söyle babam evde yok. Ha, demek ki birisi geldiğinde onunla karşılaşmak istemiyorsak yalan kıvırmak caizdir. Çocuk bunu anlıyor mu? Anlıyor. Resulullah ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Kulil haq vele vele nefsik doğruyu söyle aleyhine de olsa e yavrum sen çocuğuna çoluğuna karına kızına güzel bir şekilde hayırlı bir numune olmadın ki hep şer gördü senden yalan sende dolandırıcılık sende namaza kalkmamak sende Ee, çocuk nereden öğrenecek hayırı çocuk senden bir iyilik görmedi ki hep şeytanlık gördü onun için ne yapmadın çocuğuna sen hayırla Numune olmadın, şerde numune oldun. Hiç o zaman deme ki benim çocuğum terk salat oldu. Tabi terk-i salat olacak, sen terk salatsın. Sen kendin kalkmıyorsun sabah namazına, e çocuk niye kalksın sabah namazına? Evet. Kardeşler, bayağı vakit yürüdü. Sizi de yormak istemem. Burada kalsın inşallah. Haftaya devam edelim. Allah subhane ve teala en evvel bana söylediklerimle amel etmeyi nasip etsin. Amin. Size de duyduklarınızı hayatınıza geçirerek, duyduklarınızı hayatınıza geçirerek, hayatınızı Kur'an ve sünnet paralelinde idame ettirmeyi sevdirsin ve kolaylaştırsın. Amin. Allah azze ve celle bizi bağışlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Cennette arkadaşı olmayı bize mecannen bahşetsin. Allahu salla lahu ala nabiyina Muhammed ala alihi ve ve ve ve